Her bilgat kanalet, her dalalette ateştedir. Aleykümselam. Tamam, Allah kalın. Allah hepimize merhamet etsin. Allah bizlere acısın. O sahabenin iman ettiği gibi iman etmeyi hepimize nasip etsin onların inen vahyi sarıldığı gibi sarılmayı Rabbim hepimize nasip etsin Müslüman olarak yaşamayı, Müslüman olarak ölmeyi ve Allah'ın cemalini görenlerden olmayı hepimize Rabbim nasip etsin Allah bizleri sadıklarla birlikte kılsın ameli makbul olan duası kabul olan okulların arasına bizleri de koysun kardeşlerim bugün sizlere aktarmak istediğim mesela Allah kendilerine rahmet etsin sahabenin adaleti üzerine olacak inşallah tabi sahabenin adaleti derken önce kelimelerin de ayıklanmasın kullandığımız dildeki karşılığı istilahtaki manasını da yakalamak gerekir. Bunlar anlaşılmadığı zaman kelimeler, kavramlar yerli yerine oturmadığı zaman ve bunlara düşmanlık yapmanın niyetleri, uğraşmalarındaki art niyetleri ortaya çıkmadığı zaman dinin de anlaşılması mümkün değil. Düşünün kardeşlerim geçmiş ümmetlerin Aleykümselam ve Rabbin Özellikle bir zeburun, incinin, Tevrat'ın inişine ve tahrifine şöyle bir bakın. Bir de Kur'an'a ele alın. Böyle bir insan olarak. inanan veya küfreden olarak. Düşünün bir zeburu anlatırken ona tabi olan bir havarisi bir ashabı dönemiyoruz. Yani Zebur'da şu ayet var. Şunu, Davud böyle anlattı. Ben böyle bir ifade veyahut İsa Aleyhisselam'a inen İncil'e baktığımızda inen bir ayeti ta ölümünden veya göğe yükseltilmesinden değil, Yıllar sonra kaleme alınarak yazılan bir İncil var karşımızda. Ve Daha sonra da kaç yüz veya bin olan İncil'den konsülleri toplana toplana toplana bilmem kaçını bir araya getirmişler ondan ayrılmışlar Ortodoks, Katolik, Protostan birçok mezhepleri çıkmış Tevlet'e daha keza baktığımızda bu şekilde ama Kur'an'a baktığımızda öyle değil kardeşlerim Sünnet Kur'an'ın adeta bir koruycusu bir kalesi, bir eti, bir duvarı olmuş ve silsile yoluyla giden ravi zinciriyle birbirine bağlanan bu sözler de bize deli olmuştur. Ve Kur'an'ın korunması da ancak bu yoldan gelmiş. Ama diğer kitaplara baktığımızda bunu, bunu göremiyoruz. İşte sahabeyi bu noktada Aleykümselam ve Allah yaralarınızı sarsın. İşte bu noktada sahabeyi çok iyi tanımanız gerekiyor kardeşler. Çünkü bizi dine ulaştıran, dinin emir ve mehirlerini bize aktaran, yaşayan o insanları bilmediğimiz zaman dinimizin değerlerini de edilmeyi şeriyede yakalamamız mümkün değil. İnşallah sizlere Rabb'in aktarma imkanı nasip eder. Hepinize de güzel bir anlayış nasip eder. kitap Osman bin Muhammed Elhamis diye birisinin e, kitabın adı sahabenin yüz yüze kaldığı olaylar ve fitnenin tarihi diye ben bunun içinden bir bölümü seçtim kitap hakikaten güzel ve promosyon dağıtılıyor isteyen arkadaş olursa ümür kurardan arz edebilir Ankara'da olan arkadaşlar varsa kendileri benden tedarik edebilirler ücretli değil Allah rızası için dağıtıyorlar Evet Sahabi kelimesi Kardeşlerim Sahip kelimesinden ismi mensuptur Sözlükte beraberlik Ve Boyun eğmişlik anlamına Dönen birçok manaya Sahiptir Terim olaraksa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile Mümin olarak karşılaşan Ve İslam üzerine ölen Kimseye sahabe denir Asad Aleyhissalatü Vesselam ile birliktelikleri ve Allahu Teala katındaki faziletleri bakımından farklılık arz etmektedir. asabın adaleti ehl-i sünnet nazarında kesin bir husustur. ve Vesselam'ın asabın adaletine ilişkin olarak ehl-i sünnet vel cemaattan olan ilim ehlinin görüşleri de vardır. Bakın Rabbimiz Sübhanu Teala Fetih Suresinde and ki, o ağacın altında sana beyat ederlerken Allah o müminlerden razı olmuştur. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş ve onları tek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir. Rabbimiz Pan'l-Hüveteala ağacın altında aleyhissalatü vesselam'a beyat eden müminlerden razı olduğunu bildirmiştir kardeşlerim. Çünkü onların kalbinde yer, yer etmiş olan iman ve dürüstlüğün bilgisine sahiptirler. Bu onlara onların üzerine sükunet indirmiştir. İşte bu durum Ali sallallahu aleyhi ve ağacın altında rıdvan beyatında bulunan o insanların imandaki dürüstlüklerine dair ama bu onun hukvet kaylanı şahadetidir. Yani Allah onların adaletli olduğuna şahit oluyor. Aleyhissalatü Vesselam'dan sabit olduğuna göre kardeşlerim, kırmızı devenin sahibi dışında ağacın altında bayat eden hiç kimse cehenneme girmeyecektir buyurmuştur. Hadiste bildirilen bu şahıs Ali Aleyhissalatü Vesselam ile birlikte çıkmış olan münafıklardan, Cud bin Kays'tır. Ağacın altında Aleyhissalatü Vesselam'a beyat edenlerin sayısı, 1400'den 1500 civarında olduğu ifade edilmiştir. Allah onlara rahmet etsin. Allah onlarla bizlerin haşl olmasını nasip etsin. Rabbim onların hepsinin iman sahibi olduklarına kitabında şehadet etmiştir. İç ve dışlarının aynı olduğunu, aralarında bir kişi dışında hiç münafık bulunmadığını Rabbimiz bu ayetinde ispat etmiştir. Ali sallallahu aleyhi ve sellem'i bu nüfusun kendileriyle beraber bulunduğunu bildirmiş fakat bu adam Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e beyat etmemiştir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Hadis suresinin 10. ayetinde "Ne oluyor size ki Allah yolunda harcamıyorsunuz? Halbuki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Elbette içinizden fetihten önce harcayan ve savaşanlar" Daha sonra harcayıp savaşanlara eşit değildir. Onların derecesi sonradan infak eden ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah Allah hepsine de en güzel olanı vaat etmiştir. Allah'ın yaptıklarınızdan haberi vardır. Yani Allah Azze ve Celle fetihten önce infak edip savaşanlara iyilik vaat ediyor. Fetihten sonra infak edip savaşanlara da iyilik vaat ediyor. Bunu destekleyen bir diğer diğer ayette ise kardeşlerim. Aleykümselamünaleykümüsselam. Tarafımızdan kendilerine güzel güzel akıbet takdir edilmiş olanlara gelince. İşte bunlar cehennemden uzak tutulurlar. Bunlar onun eültüsünü duymazlar. Gönüllerinin dilediği nimetler içinde ebediye kalırlar. Enbiya 101'den. Bu ayeti ve a.s.m. ashabının genelinin ister fetihten önce iman edip infak etmiş olsun, isterse fetihten sonra iman edip infakta bulunmuş olsun, tüm ashabın lehine Allah'a hazze ve celle'nin tanıklığıdır kardeşlerim. Bakın, Rabbimiz subhanahu ve teala ganimetlerin harcanacağı yerlerle alakalı şöyle buyuruyor. Allah'ın verdiği bu ganimet yurtlarından ve manlarından uzaklaştırılmış olan, Allah'tan bir lütuf ve rıza dileyen, Allah'ın dinine ve peygamberine yardım eden fakir muhacirlerdir. İşte doğru olan bunlardır. Haşır 8'de. Ayette ki kardeşlerim, Allah'tan bir lütuf ve rıza dileyen ifadesi, kalbi amellerle alakalıdır. Allah subhanahu ve teala ashabın böyle bir kalbi amene sahip bulunduğunu ispat etmektedir. Allah'ın bizi de öyle kalpden, kalbi olanlardan eyle. Bir başka ayette ise kardeşlerim, Haşr 9'da daha önceden Medine'ye yurt edilmiş ve gönüllerine imanı yerleştirmiş olan kimseler kendilerine göç edip gelenleri severler ve Onlara verilenlerden dolayı işlerinde hiçbir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zavret ihtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriyinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Evet kardeşlerim, onlar öyle bir ümmetti ki kendileri hakikaten ihtiyaç içindeyken Düşün günündayken kendi nefislerini din kardeşlerini tercih etmişler. Bu ayetin nüzul sebebini hepimiz biliyoruz değil mi? Sahabe geliyor, bittim, öldüğüm diyor. Açlıktan adam ayakta duramıyor, yıkılıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam enesi eşlerini yanına gönderiyor, bir kuru ekmek dahi yok. Hepsi oluşlu diyor. Kim bunu doyuracak? Allah ona merhamet etsin Allah ona hayırda kalsın diyor hemen sahabenin birisi onu alıyor evine götürüyor evinde sadece çocukları için kuru ekmek var hanımına hiç ağzını açma çocukları diyor uyut onlara çakıl taşı koy kaynat o şekilde yatır diyor Çocuklar ayağına sarılarak ağlayarak uyuyor karanlık bastığında kendi önüne çakıllı taşlı suyu koyuyor Aç olan sahabenin neyse evde ne varsa onu koyuyor. Sabah mescide geldiğinde kendileri ihtiyaç içinde oldukları halde kendi nefislerine, din kardeşlerini tercih ettiler. Allah onlara hayret etti. Allah onlardan razı oldu. Evet. İşte onlar böyle insanlardı. Allah bizi de o ahlakla, o imanla imanlandırsın öyle teslim olanlardan eylesin. Nefsini evrasını ilah edilen ve o yolda gidenlerden eylemesin kardeşler. Ve Allah bizi sadıklarla birlikte kılsın. Bir münafığın, bir hasetçinin, bir kibirli olan insanın aramıza girmesi herkesin düzenini bozduğu gibi imanlı insanların çoğalması, münafıkların azlığına ve birliği, beraberliği bozmasına fırsat vermemesine sebep olur. Düşünün Allah Hazze ve Celle kitabında o müminler hem yer hem Allah yoluna infak eder diyor. Bakın bunlar sadece okumuyor. bunun amel ediyorlar. Münafıklardan bahsederken hep götürürler. Hep gelsin. Onların kendileri cimri olduğu gibi eşleri de cimridir diyor. Onun için bedenen, fıtraten, yapılan hasletler imana sirayet ediyor kardeşlerim. Allah Kur'an ahlakıyla ahlaklanan bu sahabemin hayatını anlayıp hayatına geçirenlerden eylesin. Bakın kardeşlerim Rabbimiz Subhanahu ve Teala yine kitabında ve Vesselam'ın ümmeti hakkında ne diyor? Siz diyor, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Allah'ım biz onlardan kıl. Ne yapar bunlar? İyiliği emreder, kötülükten meneder ve Allah'a inanırsınız. Ehli kitapta inansaydı elbet bu kendileri için çok iyi olurdu. Gerçi işlerinde iman edenler var fakat çoğu yoldan çıkmışlardır diyor Arim Jalan Yüzey Bakın kardeşlerim, Rabbimiz Hanehu ve Teala insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmet olduğumuzu söylüyor. Bazı sapık fırkaların ifade ettikleri gibi olması imkan dışı. Bu sapık fırkaların dediklerine göre üç kişi dışında muhacir ve ensarın hepsi mürtet olmuş, günden çıkmıştır derlerler. Şiaların dediği. Komple mürtet olan ve içlerinden yalnızca üç kişinin kaldığı bir, bir ümmet hakkında Allah ve teala insanlık için çıkarılmış en hayırlı ümmet. Izleyeyim. Şiiler usulü kafir ikinci cildinin 244. sayfasında üç sahabenin dışında hepsinin mürtet olduğunu söylerler. Allah onlara da hidayet etsin. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın, ashabıma sövmeyin, ashabıma sövmeyin, ashabıma sövmeyin. Nefsimi elinde tutana yemin olsun ki sizden birinizin umut dağı kadar altına olsa ve bunu infak etse onlardan birinin verdiğine ne bir avuç sadakaya ne de yarısına erişebilirsiniz. Evet. Ama şeytan insana hiçbir zaman kendini göstermez kardeşlerim başkalarıyla insanlar uğraşa uğraşa uğraşa ve Allah'ın biraz önceki zikrettiğimiz o ashabın adaletiyle melakalı ben onlardan razı oldum dediği şahitlik ettiği tanıklık ettiği o ashaba dilini dolaştırmadan onlara söz söylemeden rahat edemezler işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam uyarıyor aman aman diyor. onlara dil uzatmayın yine ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın ne diyor kıyamet gününde Nuh çağırılır Bu ona tebliğ ediyorlar o da de. O size çektir bizim hiç bir uyarıcı gelmedi derler Allah Nuh'a senin tebliğ ettiğine dair lehine kim şahitlik edecek Muhammed diye cevap verecek. Bunun üzerine Nuh Aleyhisselam lehine şehadette bulunacaklar. Aleyhisselatü Vesselam İşte bu Allah subhanahu ve kuvveti şu sözüdür. İşte böylece sizin insanlığa şahit olmanız Resul'ün de size şahit olması için sizi mutebir bir millet kıldık diyor Bakara 143'te. Aleykümselam ve ve rekatet. Allah bizi onlardan kılsın kardeşlerim. Daha sonra aleyhissalatü vesselam ayeti tefsir ederek adaletli vasat demiştir. Bu bizzat Allah Resulü vesselamın kendi tefsiridir kardeşlerim. Adaletli vasat. Bunu Bukhari'de bilirsiniz. Bu Allah subhanahu ve Tealanın bu ümmetin adil olduğunu ve adaletli kılındığını kabul ve ispat etmesidir. Aleyhissalatü Vesselam'ın ashabının adaletine genel ve mücmen olarak delalet eden hususlardan biri de kardeşleri ilim ehlinin Aleyhissalatü Vesselam'ın ashabının yaptığı rivayetleri didik didik edip ayrıştırmış olmalarıdır. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam hakkında bir tek yalan dahi söylemiş olan hiçbir sahabeye rastlamamışlardır. Hatta ashabın yaşadığı son dönemlerde ortaya çıkmış olan Kaderiye, Şia, Havarış gibi bidat ehli fırkalara hiçbir sahabe kesinlikle dahil olmamıştır. Bu da asabın Allah tarafından Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi olma şerefi için seçildiklerine delildir. Evet. Abdullah bin Mesud şöyle demiştir. Allah kendisine rahmet etsin. Allah ondaki ilmi bizlere de nasip etsin. Allah kulların kalplerine baktı. Muhammed'in kalbini kulların kalpleri içinde en hayırlı kalp olarak gördü. Onu kendisi için seçti. Risaletiyle onu peygamber olarak gönderdi. Ardından Muhammed'in kalbinden sonra kullarının kalbine baktı. Ashabının kalplerinin kullar içinde en hayırlı ve kalpler olduğunu gördü. Onları peygamberlerin yardımcılımcıları kıldı diyor. Ahmet'in müsnetinde. Evet. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz asabının adaletli olduğunu ifade edip onların masum olduklarını söylememiştir. Kimselam var <Gülüyor> ablutular. Ama cennete düşürsün ben. Çünkü onlar da birer insandır. Aleyhisselatü Vesselam her Ademoğlu hata işler buyurmuştur. Onlar da Adem'in evlatın kardeşlerim. Her ne kadar hataları iyiliklerinin denizinde batılıp kaybolsa gitse de doğru da yanlış da mümkündür. İbni Abdülber diyor ki Allah kendisini rahmet etsin. Sesim yok mu? Sesimde bozulma yok değil mi? <gülüyor> Müslümanlardan hak ehli olanlar ki bunlar ehli sünnet ve cemaattir. asabın tümünün adil oldukları konusunda birleşmişlerdir. Allah kendisine rahmet etsin. i̇bn Hacer ehli sünnet hepsinin adil oldukları hususuna ittifak etmiştir. Bu konuda bidatçilerden bazı şahs kimseler dışında hiç kimse muhalefet etmemiştir buyuruyor. Allah razı olsun cümlenizden. El-Urâki, Cüveymi İbn-i Salah i̇bn Kesirde Müslümanların Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının tamamının adil oldukları konusunda icma ettiklerini marka etmişlerdir. Hatıp el de Allah kendisine rahmet etsin. Allah oradaki ilmi hepinize nasip etsin. Ashab hakkında Allah arasında zikretmiş olduğumuz hususlardan herhangi birinin varit olmadığı varsayısı da hicret, cihad, ve, ve yakın gücü gibi sergilemiş oldukları tutumlar adalet sahibi olduklarına dair kesin bir hüküm gerektirmektedir. Ayrıca nezih olduklarını ve kendilerinden sonra yaşamış olan adil ve temiz insanlardan ebediyete pek daha fazletli olduklarına inanmayı gerekli kılmaktadır. Aleykümselam bana anlatılmak. Kardeşlerim, asabın adaletine dil uzatan bazı fırkalar vardır. Allah onlara da hidayet etsin. Allah doğruyu göstersin. Bunlar Şiia, hariciler, nasibiler ve mutezilidir. Bunların hiçbiri müslümanların icmasını etkileyemez. Çünkü ihtilafları kale alınacak değerde değildir. Allah Resulü Aleyhisselam'ın eleştirmelerinde dayanakları şunlardır. Birincisi ashabtan bazısının işlediği günahlar. İkincisi ashab içinde Kur'an ve sünnet nasiyle münafık olanların bulunduğunu söylemeleri. Üçüncüsü adalet makam eşitliği gerektirmektedir. Bize göre bu konuda eşitlik bulunmamaktadır. Buna bağlı olarak adalette de bulunmaz demeleridir. Dördüncüsü ise ve vesselamın ashabının tümünün adil olduklarına dair delil bulunmamaktadır derler. Aleyküm selamlarım. Şimdi bunlara bir bir, bir cevap verelim. Ashabdan bazısının günah işlemiş olması konusuyla ilgili olarak daha önce de dediğimiz gibi işledikleri günahlar adaletlerine zarar vermemektedir. Sadece şunu söyleyebiliriz. Asad adildir fakat masum değildir. Misalem Abdullah bin İmar içki içerken yakalanıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinde kendisine kırbaç cezası vurulurken Aleyküm Selamlar Aleyküm Selamlar Ebu Musa Aleyşari Allah her ikisine de rahmet etsin. Allah seni kahretsin. Allah sana lanet etsin şu meclisin adabını bozdun diyerek lanet ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle deme vallahi Allah'a ve Resulü çok seviyor bak işlediği günah nispetinde de had cezası vuruluyor kardeşine lanet okuma demiştir onlar günahtan beri değil fakat adaletli insanlardı aleykümselamdır amutullah Hoş geldin Selam'la. Yine falan ne yaparsa yapsın o cennetliktir. Veyahut o Rıdvan bulunanlardandır. Yani şirk olmadığı müddetçe işlediği günahlar ne olursun Allah'ın affettiğini söylediği birçok ayeti kerimeler vardır. Bunları güzel yakalamak gerekir. Aynen şöyle düşünün. Allah Azze ve Celle haşa onların daha sonradan ne gibi günahlar işleyeceğini bilmeden mi onlardan razı olduğunu söyledi. Hayır. Bilakis olmuş olacağı ilmiyle Allah her şeyi kuşatmıştır. Onların ne yapacaklarını bildikleri halde onlardan razı olduğunu söylemiştir. Ve buna şahitlik etmiştir. Bize de ancak bunu ekrar etmek düşer, tasdik etmek düşer. Hmm. Kardeşlerim asab içinde münafıkların bulunduğu görüşü tamamen yalandır. Münafıklar asabdan zaten değildir. Sahabenin tanımı mümin olarak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam karşılaşmış ve yine iman üzerine refat etmiş şeklindedir. Münafıklar aleyhissalatü vesselam ile ne mümin olarak karşılaşmış ne de iman üzerine ölmüşlerdir. Dolayısıyla bu tanım altına ne yapmaz? Girmezler. Aleyküm selamlarım. Düşünün münafıkların başı vefat ettiğinde oğlu Abdullah gelmiş babasının vasiyetini söylediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gidip onun cenaze namazını kıldırmak istemiştir. Değil mi? Ömer eteğinden tutmuş Ey Allah'ın Resulü o münafıkların başı nasıl kılarsın? Allah Azze ve Celle ayetlerini indirmiş ve münafık olarak öldükleri belli olduktan sonra onların nazarının başında durma, onlara dua etme cenaze namazını kırma ayetleri ne yapmış? inmiştir yine adaletin makam eşitliği gerektiğini görüşü olduğunu belirtirler böyle bir gereklik söz konusu değil ki kardeşlerim aksine biz ashabın adil olduğunu ve bazısının diğerinden daha olduğunu söyleyebiliriz. Ebu Bekir'in, Allah kendisine razı olsun, aleyhissalatü vesselam'ın bütün hesabından daha faziletli olduğuna inanırız. Daha sonra fazilet üstünlüğü bakımından Ömer'i, sonra Osman'ı, sonra Ali'yi, daha sonra da cennetten müjdenlenen diğer sahabeler gelir. Bunların yardımından Bedir'e katılmışlar, Rıdvan beyatına katılanlar gelir. Daha sonra diğer sahabeler,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 sonradan infak eden ve savaşanlardan daha yüksektir. Bununla beraber Allah hepsine de en güzel olanı vaat etmiştir. Allah'ın yaptıklarınızdan haberi vardır diyor haditi onda. Bu ne Rabbimiz Sübhanahu o peygamberlerin bir kısmını diğerinden üstün kıldık Bakara 253'te buyurduğu gibi peygamberler fazilet bakımından eşit seviyede bulunmadıklarına göre asab da aynı şekilde değildir kardeşlerim. Ashabın tümünün adil olduğuna dair delil bulunmadığı yönündeki gerekçelerine cevap olarak da daha önce Kur'an ve sünnette zikrettiğimiz gibi hiç kuşku yok ki bedat ehli bir takım delillere sarılmışlardır. Fakat biz bu delilleri zikretmeden önce Rabbimiz Panukhü ve Teala'nın şu sözünü hatırlatmak istiyoruz kardeşlerim. Sana kitabı indiren odur. Onun bir kısmı muhkem bir kısmı müteşabihtir Kitabın anası muhkemlerdir. Diğerleri müteşabihtir Kalplerinde yerinde olanlar fitni çıkarma ve onu tevhile yeltenmek için ondaki müteşabih ayetlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevhinde ancak Allah bilir. Yönünde yüksek payeye erişenler ise ona inandık hepsi Rabbimiz tarafındandır derler bu inceliği ancak aklı selim sahipleri düşünüp anlarlar alimden yedi Asabın adalet sahibi olmadığı görüşünü ifade edenlerin kitabullah'tan ma'l-i sünnetinden hareketle ileri sürdükleri bir takım şüphelere bulunmaktadır şimdi bu şüpheleri ve gerekli reddiyeleri izaha çalışalım inşallah Rabbim onları hakkıyla tanıyan onları sevenlerden eylesin çünkü ve Selam Efendimiz kim muhacire ensere buğz ederse o münafıktır diyor Allah sevenlerden eylesin kardeşlerim Asar ı kiram hakkında ortaya birçok şüpheler atılmıştır Bunları yer yer, muteziler, hariciler, şialar hep gündeme getiriyor. Bazen sukut ediyoruz, bazen cevap veriyoruz ve bunun akabinde birçok cederler gündeme geliyor. İnşallah biz burada biz bize işleyelim, biz bize bu şüpheleri görüp bir izah etmeye çalışalım. Allah kalbimizi İslam'da sabit kılsın. Bunlar sahaneceğim. Oda satın alırsanız, online girip bu odalarda oyun oynayabilirsiniz. Yaşladığınızda canınız sıkılıyorsa buraya girip online oyun oynayacaksınız, tamam mı? <gülüyor> Birinci şüphe, kardeşlerim, bir daha Ali Selametü havuz hadisine dayanarak bazı şeyleri ileri sürerler. Aleyhisselatü Vesselam yanıma birbirimizi tanıdığımız bazı kimseler gelir. Havzın yanından kovulurlar. Ben de ashabım, ashabım derim. Bunun ardından senden sonra neler ihtas ettiklerini bilmiyorsun denir. Arkadaşlarım bu hadisin birçok tariki ve birçok rivayeti bulunmaktadır. Bunlardan biri de Aleyhisselatü Vesselam ben havzun yanındayken bakarım ki sizden bazılarınız bana doğru gelmektedir. Bir kısım insanlar da benden uzak bulunacaktır. Ya Rabbi onlar benden, benim ümmetimden derim. Senden sonra neler yaptıklarını bilemezsin. Vallahi hemen senin ardından topuklar üzerinde gerisin geri döndüler denir. Hadis'in davilerinden biri olan i̇bn Ebu Mureyke Allah'ım topuklarımızın üzerinde gerisin geri dönmekten sana sığınırız demiştir. İkinci rivayette ben havzın malını sizden önce varacağım. Bazı topluluklardan dolayı tartışacağım. Son yanlara karşı ben tartışmada mağlup olacağım. Yarabbim asabım asabım yiyeceğim. Bir üzerine senden sonra neler ihtisas ettiler bilmiyorsun denilecek. Bu iki hadiste bu hali ve gelmiştir. Aleyküm selam var Hoş geldiniz. Arkadaşlarım bu şüphenin şöyle bir cevabı vardır. Birincisi burada asaptan Murat, Aleyhisselatü Vesselam zamanında İslam görüntüsü içindeki münafıklardır. Nitekim Allah Allah'ın ve teala münafıklar sana geldiklerinde şahitlik ederiz ki sen Allah'ın peygamberisin. Derler Allah de bilir sen de. Elbette onun peygamberisin. Allah münafıkların kesinlikle yalancı olduklarını bilmektedir diyor bir birden. Bunlar ve selam tarafından bilinmeyen münafıklardır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur çevremizdeki bedeli Araplardan ve Medine halkından bir takım münafıklar vardır ki münafıklıkta maharet kazanmışlardır sen onları bilmezsin biz biliriz onları onlara iki kez azap edeceğiz sonra da onlar büyük bir azaba itilecektir tövbe yüzbüzde bu kimseler, Ali sallâhü vəsselehim'in asaptan zannettiği fakat gerçekte böyle olmayan münafıklardandır. <Gülüyor> Bakma bana. Herhalde ikiyi de güzel anmışsın. Bakayım mı sana? bakmayın insana hangisini istiyorsun ben söyledim mesela muhaddis misiniz bir müslüman olarak ben dedim devam edin bakayım her müslüman hadisçidir Bakayım mı sana, bakmayayım mı sana? Aleyküm sana, amaramaz. En iyisi, sen bize biraz böyle bak. Olmaz mı? Rahatsız olursan, gidebilirsin. Evet. Kardeşlerim, bu kimselerde kastedilen Aleyhisselatü Vesselam'ın vefadının ardından mürtet olanlardır. Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra birçok Arap dinden dönmüştür. İşte bunlar hakkında Aleyhisselatü Vesselam ashabın derken kendisine onların senin ardından neler ihbas ettiklerini bilmiyorsun. Sen kendilerinden ayrıldığından değeri onlar gerisin geri dönmüş ve o halde kalmışlardır denilmiştir. Genel bir mana yani kendisine ittiba etmemiş olsa da Anistelatü Vesselam ile beraber olan herkes kastedilmiş, edilmiş Anistelatü Vesselam'a ittiba etmemiş olanlar sahabe kelimesinin terim manası kapsamına dahil değillerdir. Bunu delalet eden bir hususta Abdullah bin Ubey bin Selim Medine'ye dönersek aziz olan oradan zelil olanı kesinlikten çıkaracak demiştir. Abdullah bin Ubey bin Selul Ali Selatü vesselamın şehri Medine'de münafıkların lideriydi. Bu sözler Ömer'e anlatılınca Ya Resulallah bırak beni de şu münafığın kafasını bırağım demiştir. Hazreti Selatü vesselam bırak onu insanlar Muhammed ashabını öldürüyor demesinler demiştir. Kardeşlerim Ali Selatü vesselam bu sözüyle Abdullah bin Ubey bin Selul asabıyla atletmişti. Fakat bu ifade terim değil, sözlük manasıdır. Çünkü Abdullah bin Ubey bin Selim münafıkların lideriydi. Rabbimiz subhanahu ve teala tarafından rezil ve rüsva yedilen ve nifakına alenen isar eden bir şahıstı. Allah onu kahretti, kahretsin. Ve onun hakkında, onun ölümüyle münafıklardan hiç kimsenin cenaze namazını kılma ayeti de buna bina edilmiştir. Bu Kardeşlerim ashabım sözüyle kast edilenler kendilerini görmediği halde Aleyhisselatü Vesselam bu yolda beraber olan kimselerdir. Ümmetim, ümmetim ya da onlar benim ümmetimdir rivayeti buna talalet etmektedir. Aleyhisselatü Vesselam kendilerini tanıdığım ifadesiyle bu ümmeti tanıdığını bildirmiş. Kendisine ya Resulallah onları görmediğin halde nasıl tanıyorsun denildiğinde Onları abdest izlerinden tanıyorum demiştir. Bu hadis Allah'ın topuklarımızın üzerinde gerisin geri dönmekten sana sığınırız diyen ve tabiinden olan Zavi İbni Ebu Muleyki'nin anlayışını pekiştirmektedir. Allah'ın bizi dininde sabit kıl. Topuklarımızın üzerine gerisin geriye dönenlerden eyleme. Kardeşlerim tüm bunlardan sonra hariciler, nasibiler, mutezile bu hadisin delaletine başvurmamışlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının müftet olduğuna ilişkin olarak hadisi delil olarak kullanan yalnızca şiadır. Kendilerine Ali, Hasan, Hüseyin ve diğerlerini Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beytinden çıkaran nedir? Bu kimselerin müftetler olmalarını engelleyen nedir? şeklinde bir soru sorulduğunda biz onların müftet olduklarını kesinlikle söyleyemeyiz. Bilakis onların önder olduklarını, cennet ehlinden olduklarını ifade ederiz derler. Mütekim a.s.m. Ali hakkında Hira üzerinde bulundukları sırada Hira sabittir. Zira üzerinde bir peygamber, bir sıttık, bir de şehit var buyurmuştur. Ali de a.s.m ile birlikteydi. Ali cennet ehlindedir ve Vesselam'dan gelen bir rivayette Hasan ve Hüseyin cennet ehlinin gençlerin efendileridir buyurmuştur. Ebu Bekir, Ömer, Ebu Ubey de ve Vesselam'ın diğer ashabının havuzdan uzaklaştırılan kimselerden olduğu ifade edilirse de Ali'nin ve koğulanlar arasında bulunduğunu söylemekten bunları alıkoyan nedir? Cevap olarak Ali'nin faziletleri bulunduğu söylenirse buna mukabil Ebu Bekir ve Ömer hakkında da fazletleriyle alakalı birçok hadisler vardır Allah'ın kalplerimizi İslam'da sabit kılsın bizleri nefsimize hevamıza bir olsun bırakmasın kardeşlerim sahabenin biz adaletini ele alıyoruz onların muhakkak şahsa büyük hataları vardır olmuş çünkü insandır evet ikinci şüphe ise kardeşlerim Muhammed Allah'ın elçisidir onun yanında bulunanlar kafirlere karşı çetin kendi aralarında ise merhametlidirler onları rukiye varırken secde ederken görürsün onlar Allah'ın lütuf ve rızasını isterler onların yüzlerinde secdelerin izinden nişaneleri vardır bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır İncil'deki vasıfları da onlar filizi yarıp çıkarmış onu güçlendirmiş kalınlaşmış ve gövdesi üzerine dikilmiş, çiftçilerin hoşuna giden ekin gibidir. Allah böyle onları çoğaltıp güçlendirmekte kafirleri öfkelendirir. Allah onlardan iman edip iyi işler yapanlara bağışlanma ve büyük bir mükafat sözü vermiştir. Fetih 29'da Aleyküm Selam ve Rahmetullah Allah razı olsun Selam'a Kardeşlerim bu ayetin zahiri ve Vesselam'ın ashabı hakkında bir örgüdür. Fakat az önce zikretmiş olduğumuz ayette Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın duyurduğu gibidir. Sana kitabı indiren O'dur. Onun bazı ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın anasıdır. Diğerleri müteşabihtir. Ayetinde olduğu gibi bu ayetin sonunda Allah onlardan iman edip iyi işler yapımlara bağışlanma ve büyük bir mükafat sözü vermiştir ifadeleri göz önüne almışlardır. Onlardan ifadesi yani onların bazısının anlamındadır. Evet. Bu şüphenin cevabına gelecek olursa bu görüşler tamamen yalan ve saptırmadan ibarettir. Bazıları daha da diye giderek bu ayetteki min harfi cerrini bazıları anlamında tebiz için olduğunu ifade etmişlerdir ki bu görüşte gerçeği yansıtmamaktadır. Buradaki min harfi cerri tefsir alimlerinin görüşüne göre tebiz için değil yani onların bazı anlamına kesinlikle gelmemektedir. Bu ifade yalnızca şu iki anlama gelir. Birincisi kardeşlerim onlar gibi olanlardan onlardaki niteliklere sahip olanlardan Aynen Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği ayette geldiği gibi durum böyle. Her kim Allah'ın emir ve yasaklarına saygı gösterirse bu Rabbinin katında kendisi için daha hayırlıdır. Haram olduğu, size okunanların dışında kalan hayvanlar size helal kılındı. O halde bunlar gibi putların pisliklerinden sakının, yalan sözden sakının. Haç 30'da bu ayette Allah Azze ve Celle Putların sadece bir kısmından sakınıp bir kısmından sakınmamanızı kastetmemektedir. Bilakis burada istenilen bütün putlardan sakınmaktır. Allah'ın fecde b-nibur, minel elsan ifadesi bunun gibi putların pisliklerinden sakınma anlamındadır. İkincisi ise bu ayetteki min harfi cerri tekit anlamındadır. Rabbimiz s-Kurruhu ve Teala'nın kitabında dediği gibi biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır diyor İsra 82'de. Buradaki min harfi cerri Kur'an'ın bir kısmının şifa ve rahmet niteliğinde olduğunu bir kısmının ise bu nitelikte olmadığı anlamına gelmemektedir. ki Kur'an'ın tümü şifa ve rahmettir. Evet. Burada ifade edildiği şekilde konu edilen ayetteki min onlardan ifadesi onlar gibi olanlar ya da bizzat onların kendileri radiyallahu anh'un anlamındadır. Evet. Üçüncü şüphe ise kardeşlerim a.s.m. umre amacıyla çıkıp da Kureyş ve Hudeybi anlaşmasını yaptığı zaman umre yapmadan geri dönmüştür. Ashabının tıraş olmalarını ve kurban kesmelerini emretmiştir. Sahabe emri icabet etmeyince Ali sallallahu öfkelenmiş ve kızgın bir şekilde Ümmü Seleme'nin yanına girmiş. Ümmü Seleme Ali sallallahu ve yüzünde öfke belirtileri görünce seni öfkelendireni Allah da öfkelendirsin demiştir. Ali sallallahu aleyhi neden öfkelenmeyeyim? Emir veriyorum ama uygulanmıyor buyurmuştur. Rivayetçi göre Ali sallallahu aleyhi Aleyhissalatü Vesselam'ı öfkelendirmiş, böyle kimselerin adil olması ise imkan dışıdır demişlerdir. Allah kalplerimizi İslam'da sabit kılsın kardeşlerim. Oku desen inanın baştan sona kitapları okumazlar ama inayla böyle ifadeleri çıkarıp sahabe hakkında konuşmaya giderler. Allah kalplerimizi İslam'da sabit kılsın. Bakın bu şüpheye şöyle cevap verilir. Öncelikle şunları ifade etmeniz gerekiyor kardeşlerim. Bizzet bu kıssada da Irve bin Mesut'un kendilerinden aktarmış olduğuna göre Allah Resulü Aleyhisselatü asabı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın asabı Resulullah'ın tükürüğünü bile yere düşmeden havada katmaya çalışmışlardır. Şöyle ki Krallığı zamanında kayserin de yanına girdim Kisra'nın da Necaşi'nin de. Ama hiçbirinin Muhammed asabının Ali selamü aleyhi gösterdikleri gibi saygı görmediklerini müşahede ettim demiştir. Böyle bir tutum sergilenmesi Ali selamü aleyhi selam'ın tabi tarafının işlenmiş bir masiyet değildir kardeşlerim. Ancak gönüllerinde mescide arama karşı bir ihtiyaç hissetmekteydiler. Ali selamü aleyhi keşke fikrini değiştirirse, keşke ileri gitse de, Mekke'ye girse de Mekke veya Allah'a Mekke'ye girecek bir vahiy indirse diye temenni içinde. Onu düşünüyorlardı. Bu sebeple Ali sallallahu aleyhi ve sallamın emrini uygulamayı geciktirdiler. Ün Selam'ı hikmetli davranışı bu söylediklerimizin bellidir. Çünkü Ün Selam'ı Allah kendisinden razı olsun durumu görünce Ali sallallahu aleyhi ve sallamı ne diyor? Hadisi tamamen okuyor. Önce sen kendin tıraş olup kurbanı kes diyor. Ve aleyhissalatü vesselam dışarı çıkıyor, tıraş oluyor ve kurbanını kesiyor. Bu davranış karşısında ashabın tümü yeni bir emir almadan tıraş olup kurbanlarını kesmiştir kardeşlerim. Öyleyse ashabın önceki davranışı bir masiyet değil. Aleyhissalatü vesselamın tıraş olup kurbanını kestiğini görür görmez, işin bittiğini geri dönmekten başka çare bulunmadığını anladılar. Allah onlardan razı olsun. Ardından da tıraş olup kurbanlarını keserek Rabbimiz Sübhanahu ve Teala'nın emrine icabet ettiler. Onlar hakkında da Rabbimiz Sübhanahu ve Teala and ki o ağacın altında sana beyat ederlerken Allah o razı olmuştur. Halplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş, ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir. Fetih 18. ayeti indirmiştir. Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hoş geldin Uyun Sakallı. Bak Kanal Amiri senden şikayet ediyor. Geceleri uyuyormuşsun, gündüz ayakta Yine kardeşlerim Rabbimiz Subhanahu ve Teala bir diğer ayette Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi de merhametlidirler. Onlar rüküye vererken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve isterler. Onların nişanlara yüzlerindeki secde izidir. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir. Onlar filizini yarıp çıkarmış ciddi ki onu kuvvetlendirerek kalınlaşmış gölgesi üzerine dikilmiş bir ekine benzer ki bu ekicilerin de hoşuna gider Allah inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük mükafat vaat etmiştir evet kardeşlerim Rabbimiz subhanahu ve teala fetih suresinin tamamını hudul bir anlaşmasından sonra inzal buyurmuş ve bu olayı fetih olarak adlandırmıştır Yapılan bu anlaşma Allah subhanahu wa ta'ala'nın aleyhissalatü vesselam'a bahşettiği gerçek bir fetihdir. Ayrıca şunu da ifade etmek isteriz ki, bu hususu delil olarak ileri süren yalnızca şiadır. Nasibiler, hariciler ve mutezile bu olayı delil olarak kullanmamaktadırlar. Hariciler birbirleriyle savaşan sahabeleri tekfir etmekte, Muhtezile de fitne olaylarına yani sıffin ve cemel vakalarına katılmış olan sahabeler hakkında olumsuz eleştirilerde bulunmakta ve dil uzatmaktadırlar. Şiaya soruyoruz. Ali de Hudeybiye'deki deki sahabelerle beraber miydi? Değil miydi? Hem de Sünnilerin hem de Şii'ler necması Ali orada asa bile birlikteydi. Hatta Ali s.a.m ile Suhev bin Amir arasındaki anlaşma metnini yazan Bizzat Ali'dir. Allah kendilerinden razı olsun. Dördüncü şüphe ise kardeşlerim, Şüphe sahipleri şunu ifade etmektedirler: Ali sallallahu aleyhi ve sallam, ordusunu savaş için hazırlamıştı. Ordu içinde Ebu Bekir, Ömer, Ebu Ubeyde ve birçok sahada varken Ali sallallahu aleyhi ve sallam. Usman'ın ordusundan geri durana Allah lanet etsin demişti. Ali selamü aleyhi ve selam refa ordusu sefere çıktı. Fakat Ebu Bekir de Ömer de sefere çıkmamıştı. Bu iki şahsın Ali selamü aleyhi ve selam'ın verdiğiyle lanetlenmiş olduğu söylenmektedir. Ki bunu da tamamen şia gündeme getirip ve da biliyorsunuz Ebu Bekir ve Ömer'e iki şeytan demezlerse onların imanı geçerli değildir. Hatta Hümey'nin İran Tahran radyosunda bunu canlı olarak söylediğini bizatihi arkadaşlar sesinde kaydedip hala yayınlarlar. Onlar da ikisine de şeytan deme imandandır. Allah onların kahretsin. Kardeşlerim bu tamamen yalandır. Aleyhisselatü Vesselam Usame'nin ordusundan geri durana Allah lanet etsin sözleri sarf ettiği sabit değildir. Aleyhisselatü Vesselam Usa'nın ordusunun savaş için hazırlanmıştır, bu doğrudur. Fakat bu ordudan geri duranlar için lanet okumamıştır. Ebu Bekir'e bu ordu içinde değildi. Nasıl olsun ki Aleyhisselatü Vesselam'ın hastalığı esnasında 12 gün süresince namazları o kırdırdı. Aleyhisselatü hem namaz kılmasını emredecek hem de aynı zamanda nasıl savaşa çıksın. Ömer, Usama'nın ordusundaydı. Aleyhisselatü Vesselam'ı ifade ettiğinde Usama'nın ordusu henüz sefere çıkmış da değildi. Ebu Bekir Usama'ya giderek işleriyle alakalı olarak onunla görüşüp başvurup işare etmek üzere Ömer'i orada bırakmasını istemişti. Bu davranış Ebu Bekir Es-Sıddık'ın muazzam bir ahlakıdır kardeşlerim. Böyle davranmadan da kendisi Emre'nin mümin olarak Ömer'i yanına koyamaz mıydı? Ama bizatiye gidip ordu komutanından izin alarak Ömer'i orada kalmasını sağladı ve Usami'de ona izin vermiş. Ömer de Ebu yanında kalmıştır. Allah hepsinden razı olsun. Şimdi kardeşlerim fırkayı dalle dediğiniz, kalbinde hastalık olan o insanların getirdiği şüphelerden bir tanesi de ve Vesselam ifade edince birçok Arap Allah'ın dininden irtidat etti. Bunun üzerine Ebu Bekir mütteplerle savaşmak üzere ordular göndermiştir. Bu büyük bir komutanlardan biri de Halip bin Veled'ti. Allah kendisine razı olsun. Ebu Bekir tarafından peygamberlik iddiasında bulunan Müseleme El Kezzapir'e savaşmak üzere gönderildi. Halit bin Velid Mağarakatul Hadika Bahçe savaş adıyla bu savaşta üstün bir zafer kazanmıştır. Sonra Halit Rabbim Sübhani Kuvveti Teala'nın dininden dönmüş olan Arap kabilelerine saldırıya geçti. Ya dinine geri dönecektir ya da aksaldı halde Halit'ten savaşacaklardı. Halit saldırmak üzere geldiği kavmlerden birisi de Malik bin Naila'nın kavmiydi mallarının zekatını vermiyorlardı Ebu Bekir'e zekat vermemişlerdi hatta kesinlikle hiç zekat vermemişlerdi Halit onlara gelerek malların zekatını nerede? namazdan zekatı neden birbirinizden ayırdınız diye sordu Malik ve Mubeyla biz bu malı arkadaşınız hayattayken kendisine ödüyorduk o öldü gitti Ebu Bekir'e ne oluyor ki? Halit bu sözlere öfkelendi ve bizim arkadaşımız sizin değil ha dedi ve Dörar bin Ezver'e boynunu vurmasını emretti. Malik bin Nüvira'nın peygamberlik iddiasında bulunan Sicaha tabi olduğu ifade edilmiştir. Üçüncü bir rivayet daha var. Şöyle ki Halit, Allah kendisine razı olsun, kendileriyle konuştuktan ve tavırlarından dolayı kınamada bulunduktan sonra kimisini esir almış arkadaşlarına esirleri ısıtın. Yani Soğuk bir soğuk bir gecede Sakif meclisinde ısıtın itfevur kelimesi öldürme anlamına gelmektedir. Bu sebeple Halit'in esirleri öldürmek istediğini sanarak emri olmadan esirleri katletmişlerdir. Yani üç husus meydana gelmişti. Halit bin Velid esirleri teyit ederek öldürmüş. Dolayısıyla bu durum kınama mevzusu yapılamaz. Halit bin Velid'in Malik bin Neyra'yı öldürdükten sonra aynı gece Malik'in karısıyla yaptığı söylentisi ise tamamen şiaların bir yalanıdır. Halik bin Velik dağısını öldürdükten, dağısını da esir aldıktan sonra Malik'in esirler arasında kalan karısını kendisine almıştır. Fakat daha ilk gecede kadınla yattığı ya da karısını almak için Malik'i öldürdüğü ifadeleri bütünülden şiaların yalanıdır. Allah yolunda bir mücahit olan Halit bin Velid'in ki şöyle diyor bir kış gecesinin sabahında düşmana saldırıya geçmem bana bir gelin, gelin sunulmasından daha evladı daha evla olduğunu söylerim diyor Alo Aleykümselam Selam Rahmet Tırman Hamdolsun buyurun Hıh. Hı. Tamam. Tamam hastaneye git oğlum. Gelin mi? Hıh. Hı. Tamam peşine yani. Tamam Gelir mi ben? Gelir mi? Tamam Tamam. Hadi bakalım. Yine, Halid, Ali bin. Ali bin. Ali bin. Ali bin. Ali bin. Ali bin. Ali bin. Ali bin. Ali bin. Ali bin. bin. Ali bin. Böyle bir iş gerçekleşti. Muhammed bin Numayyla ve beraberindekileri esir oldukları halde öldürünce Ömer bin Hattab Ebu Bekir'e Halit'i görevden al. Zira kılıcında günah var demiştir. Ebu Bekir de bunun üzerine vallahi olmaz. Çünkü o Allah'ın müşriklere karşı çekmiş olduğu bir kılıçtır demiştir. Allah hepsinden razı olsun. Yine fırkayı derlerinin getirmiş olduğu şüphelerden birisi Muaviye sahabi Hicir bin Adi'yi zulmen katletmiştir demektedirler. Hicir bin Adi'nin sahabi mi tabi mi olduğu konusunda ihtilaf edilmiştir. Hicir sahabi değil tabiindir. Bukhari Ebu Hatime Razi, İbn Hibban İbn Sa'd, Halife bin Hayyat e, bu şekilde nakletmişlerdir. Sahabeden değildir. Muaviye, radiyallahu anh Hicr bin Adi'yi neden öldürmüştür? Açısından <gülüyor> alırız. Açısından tamam, alırız. Tıkla bire. Kardeşlerim Hicr bin Adi Ali bin Ebu Talib'in tebaasından ve onunla birlikte sıffındı savaşanlardandı. Hasan Allah kendisine rahmet etsin. Muaviye lehine yönetimden çekilip İdare Maviye'de karar kılınca ki bu yıla cemaat ilave verilmiştir. Mavi ileri geleceği üzere küfe vali görevine Ziyad bin Ebehi ya da Ziyad bin Ebu Sufyan'ı getirmiştir. Küfellerin durumu ortadaydı. Ali'yi öldürenler onlardı. Oğlu Hasan'a da hiyanet etmişlerdi. Hüseyin'e de vefasızlık gösterip sözlerinde durmamışlardı. Ömer döneminde sahibin yönetimini değinmemiş Velid bin Ukda'nın Ebu Musa el-Eşami yönetimlerinden hoşnut olmayıp eleştirenler hep onlardı. Hiç kimse onları kılıç kuvveti olmaksızın razı edememişti. Ali bin Ebu Talib'in valilerinden biri olan Ziyad Ali tarafından Basra valiliğine tanımıştı. Mualiye yönetime gelince Ziyad'ı Basra valisi olarak bıraktı küfeyde sorumluluğuna verdi. Ziyad bir cuma günü kalktı ve insanlara cuma hutbesi vermeye başladı. Hutbenin uzaktan söylenir, Hicir bin Abi ayağa kalkarak namaz namaz dedi. Ziyad hutbesine devam etti, Hicir bin Abi ayağa kalkıp Ziyad'ı taşladı. Hicir bin Adi'nin yandaşları da cuma günü insanlara hutbe okumaktalar, Ziyad'ı taşlamaya başladılar. Ziyat olanları Muaviye'ye rapor etti. Muaviye Hicir bin Adi'nin kendisine gönderilmesini istedi. Daha sonra da öldürülmesini emretti. Çünkü Hicir fitne çıkarmak istemişti. Muaviye fitnenin kökünü daha işin başında kazımak istemiş. İşte Hicir'in öldürülmesi sebebi buydu. Bu nedenle Ayşe annemiz Muaviye'ye Hicir bin Adi'yi neden öldürdün diye sorduğunda bizler de, de diyoruz ki onu ve Hicir'i Allah'ın huzuruna karşılaşana kadar bırakın. Evet. 7. şüphe ise kardeşlerim Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın ve Fatım'ın ardından Fatıma'nın Allah kendisine rahmet etsin Ebu Bekir'e Aleyhisselatü Vesselam'dan kalan minasını istemek üzere gelmişti. Fakat Ebu Bekir minası vermedi. Bu deliyle istidal edenler şiilerdir. Fatıma'nın febeki istemesinin sebebi konusunda ihtilaf etmişlerdir. Bazısı Fedek'in Aleyhisselatü Vesselam'ın Fatıma'ya bıraktığı miras konusunu söylerken, bazısı da Ali Vesselam'ın Hayber günü Fatıma'ya hibresi olduğunu ifade etmişlerdir. Fedek'in Ali Vesselam tarafından Fatıma'ya miras bırakıldığını ifade eden, birinci görüşe ele alacak olursak kardeşlerim, Bukhari'de ve Müslim'de gelen bir ifadede, Ali Vesselam'ın ve Fatıma'nın, Fatıma, Aleyhisselatü Vesselam'dan kendisi kalan fedek mirasını Hayber ve diğer savaşlardan Aleyhisselatü Vesselam'ın payını istemek üzere Ebu Bekir'e geldi. Ebu Bekir biz peygamberler miras bırakmayız. Bizim bıraktığımız maldır ve bizim mirasımız ilimdir. Öyleyse alemler bizim varislerimizdir demiş ve bizim bıraktığımız sadakadır demiştir. Ebu Bekir Fatıma'ya bu şekilde bildirmiş ve biz peygamberler miras bırakmayız hadisini nakletmiştir. Evet. Fatıma Aleyhisselatü sözünü Ebu Bekir'in de yanlış anladığını ya da yanlış duyduğunu iddia etmiştir. Bu hususta şu ayet-i genel ifadenin delaletine başvurmuştur. Nisa 11'deki Allah size çocuklarınız hakkında erkeğe kadının paydan iki misli miras vermenizi emreder. Çocuklar ikiden fazla kadın iseler, ölümün bıraktığını üçte iki sonlardandır. Eğer yalnız bir kadınsa yarısı ölümdür. Ölenin çocuğu varsa, ana babasından her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da, ana babasının varis olmuş ise, anasına üçte bir düşer. Eğer ölenin kardeşleri varsa, anasına altıda bir düşer. Bütün bu paylar ölenip, yapacağı vasiyetten ve borçtan sonradır. Babalarınız ve hangisini hangisinin size fayda bakımından daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından konmuş fazlardır, paylardır. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. Ehl-i Sümrüt bu meselede Ebu Bekir için değil, Fatıma için bir özüz, özür arar. Çünkü görüşlere göre Ebu Bekir Aleyhisselatü Vesselam'dan mütevatir olan bir hadisin galaretine başvurmuş. Bu hadisi Ebu Bekir, Osman, Ömer bizzat Ali'nin kendisi, Abbas, Abdurrahman bin Avf ve birçok sahabe bunu duayet etmişlerdir. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bizim bıraktığımız sadakadır demiştir. Ne istiyor? Evet. Ehl-i Ebu Bekir için değil Fatıma için özil aramaya koyulmuştur. Ee, Allah her ikisine de rahmet etsin. Şüphe sahipleri Fatıma'nın Ebu Bekir'e kızdığını ifade etmişlerdir. Biz de şunu söylemek istiyoruz. Allah Ebu Bekir'in rahatsız olduktan sonra Fatıma'nın kızması herhangi bir zarar getirmez. Rabbimiz Subhanahu ve Teala... And olsun ki o ağacın altında sana biat ederlerken Allah o müminlerden razı oldu demiştir. Kalplerinde olanı bilmiş, onlara güven duygusu vermiş ve onları pek yakın bir fetihle ödüllendirmiştir. Allah hepsinden razı olsun. Muhakkak ki onların arasında kendi aralarında olan bazı müşkülatlar olacaktır. Ama kalp ve ona tabi olmak gerekir. Ve öyle de olmuştur. Evet. Niye kardeşlerim Fırkayı Bellem'in Ebu Bekir ve Ömer konusunda bazı getirdikleri şüpheler vardır ki Ömer'in Ebu Bekir'e beyat edilmesi konusunda bu beyat aniden olmuştur ifadesini getirmişler. Ve bunun doğru olduğunu söyleriz. Ömer'in Ebu Bekir'e sıddıka biat edilmesinin anı olduğu söylediği sabittir. Fakat bunun tamamını buhariden okumak gerekir. İbn-i Abbas'ın rivayetine göre Ömer bin Hattab'ın kulağına bazı kimselerin Ömer ölürse falana biat edeceğim, Ebu Bekir'e biat anı oldu dedikleri ulaşınca bazınızın vallahi Ömer ölürse falana biat edeceğim dediği kulağıma geldi. Olup bittiği halde Ebu Bekir'e biatın ani gerçekleştiğini ifade edilmesi kimseyi aldatmasın. Evet öyle olmuştur. Fakat Allah bu aniliğin şerini korumak İçimizde fazilet bakımından Ebu Bekir'e ulaşacak kimse bulunmamaktadır dedi. Daha sonra Ebu Bekir ile birlikte ensardan olan sağ doğullarının çardağına gidişini anlatır. Ömer şöyledir: Hoşuma giden bir söz söylemeye hazırlandım. Ebu Bekir'den önce söylemek istiyordum. Halay'ı yumuşatmaya amaçlıyordum. Ebu Bekir'e sıttıkın yerine ben konuşmak istiyordum. Ben söze girmeyi isteyince Ebu Bekir yavaş ol dedi. Onu öfkelendirmek istemedim. Ebu Bekir sözü aldı. O benden daha halim ve daha vakurdu. Vallahi benim söylemek isteyip de zihnimde hazırladığım ne varsa açık seçik ya da daha iyi bir biçimde söyledi ve sustu. Şöyle dedi kendi hakkınızda söylemiş olduğunuz hayır anlamına ne varsa siz onlara sahipsiniz. Bu işe liyakat Kureyş'ten ve bu kabileden başkası hakkında bilinmemektedir. Onlar soy ve yurt bakımında Arapların en hayırlı olanlarıdır. Ben sizin bu iki adamdan Ömer ve Ebu Ubeyde'yi kast ederek birinden razıyım. Bundan hangisini isterseniz ona beyat edin. Ebu Ubeyde ile ikimizin ellerini tuttu. Kendisi aramızda duruyordu. Sözlerimde bunun dışında hoşuma gitmeyen bir şey yoktu. Vallahi beni günaha yaklaştırmayacak olsa boynumun vurulması aralarında Ebu Bekir'in bulunduğu bir toplumu yöneticilik yapmaktan daha sevimlidir. Allah'ın yemin olsun ki konuyu görüştüğümüz kimseler için içinde Ebu Bekir'e beyat etmekten daha kuvvetli bir şey olduğunu göremedik. Beyat etmeden oradan ayrılsak Bizim arkamızdan kendilerinden olan birine beyat edeceklerine endişe ettik. Ya razı olmadığımız halde onlara beyat edecektik ya da muhalefet edecektik. Bunun sonucunda da fesat çıkacaktı. İstişare etmeden müslümanlardan birine beyat edene tabi olunmaz. O ikisinin öldürüme korkusundan dolayı bu adama beyat edenlere de tabi olunmaz. Bu, bu halde bu ifadeyi bulabilirsiniz. Ve Ömer Ebu Bekir'in elini ben Ebu Bekir'e beyat ediyorum diyerek sahabeyi de ona teşvik etmiş ve sahabe de ona beyat etmiştir. Allah kendilerinden razı olsun. <gülüyor> Yine dokuzuncu şüphe İbn-i Abbas hadisinde şöyle anlatılmıştır. Aleyhisselatü Vesselam'ın eceli gelip de vefat etmek üzereyken evde aralarında Ömer'in de bulunduğu bazı kimseler vardı. Aleyhissalatü Vesselam hadi sizin için bir yazı yazayım da son latında sapıtıp dalalete düşmeyin dedi. Bunun üzerine Ömer Aleyhissalatü Vesselam acılarına mağlup düştü. Zaten yanınızda Kur'an var, Kur'an'ıza yeter dedi. Ev halka anlaşmazlığa düşüp tartıştılar. Kimisi getirin Resulullah bir yazı yazsın da sonradan sapıtmayalım derken kimi de Ömer'le aynı şeyler söyledi. Resulullah'ın yanında anlaşmazlığa düşüp de biraz fazla sesle konuşarak gürültü edilince Ali sallallahu kalkın deyip onların yanında çıkarmıştır. Bu hadisten dolayı Ali sallallahu ashabına bir uzatmaları, Ömer'in Resulullah kendini bilmez bir şekilde konuşup hezayanda bulunmuştur dediği yalanında kendini göstermektedir. Bu tamamen yalandır. Ömer kesinlikle Ali sallallahu alaihi bulunduğunu söylememiştir. Bütün Bukhari ve Müslim'deki kaynaklarda yer alan rivayette. Aleyhisselatü Vesselam acılara mağlup düştü demiştir. O esnada ölüm hastalığı Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde oldukça ağırlaşmıştı. Hmm. Bu durumu Ayşe annemiz kendisi de açıklamış. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam bayıldı. Ayınca insanlar namaz kıldı mı diye sordu demiştir. Ayşe annemiz de seni bekliyorlar ey Allah'ın Resulü dediğinde kendisine su getirdiler yıkandı. Sonra namaza gitmek hmm. için kalktı ve tekrar bayılıp düştü daha sonra ayıldı ve insanlar namaz kıldı mı dedi seni bekliyorlar ey Allah'ın Resulü dediler bana su getirin dedi su getirdiler yıkandı sonra namaza gitmek isteyerek ayağa kalktı ve düştü Allah'ın salatı ve selamı üzerinde olsun evet üçüncü kez ayırınca insanlar namaz kıldı mı? diye sordu. Seni bekliyorlar deyince Ebedekir'e söyleyin insanlara namaz kıldırsın buyurdu. Evet, heziyanda bulunduğunu söyleyen olmuştur ama Ömer değildir. Maalesef bu rivayetleri toplayarak bu şekilde sözler söyleyerek sahabe üzerinde bulutlar oluşturma dini baltalamaya çalışma hiç kimseye fayda vermemiştir Allah sahabenin hepsine rahmet etsin Allah zaten kitabında onlardan razı olduğunu söylemiş ve razı da olmuştur Rabbim bizlerden de razı olacak amelleri sudur etmeyi bizleri işlemeyi nasip etsin ya kardeşlerim tırkayı derne dediğimiz insanların oluşturduğu şüphelerden birisi Ömer meşru olduğu halde temettü haccı ile mutayı yasaklamasıdır Allah'ın helal kıldığını Ömer nasıl haram edebilir iddiasıdır isterseniz önce temettü haccı ile işe başlayalım şöyle varsayalım ki Ömer temettü haccını yasakladı ve bunu da hata etti ne oldu ki yani? Biz Ömer'in masum olduğunu söylemedik ki zaten. Bilakis diğer sahabeler gibi o da hata edebilir. Tabii ki bu ifadelerimiz Ömer'in hata ettiği varsayımına dayanmıyor. Suheyb-i gelen rivayette Ömer'e temetli haccı yapmak üzere haç ve ümre ihramına birlikte girdim dedi. Bunun üzerine Ömer sen peygamberin sünnetini uymuşsun demiştir. Allah kendisinden razı olsun. Bunu İmam Mesya'yı Kitab-ı sahip bir senetle nakletmiştir. etmiştir. Salim İbni Mevdem rivayetine göre kendisini temetli haççı sorulduğunda yapılmasını emretmiş. Sen babana muhalefet mi diyorsun denildiğinde babam sizin söylediğinizi söylememiştir. O yalnızca ifrat hacı yaparak ümreyi haçtan ayrı başlı başına yapıl demiştir. Yani harç aylarında ümre Hediye kurbanı olmaksızın gerçekleşemez, Beytullah ziyaretinin haç ayları dışında yapılmasını kastetmiştir. Siz ise bunu haram kıyınız ve bu şekilde uygulamaları cezalandırdınız. Halbuki Allah Azze ve Celle helal kılmış, Aleyhisselatü Vesselam tarafından uygulanmıştır, denilmiştir. Uygulamara karşı biraz daha itiraz ettiklerinde ise, İttibar olunmaya Kitabullah'ın mı yoksa Ömer'in mi hakkı Daha çok demiştir Ve insanları Kur'an'a ve sünnete Uymaya davet etmiştir Allah kendilerinden razı olsun Yani biz selefin Menhecine tabiiz, Fehmine değil Fehim, görüşü, hareketi Olabilir ki bu da Ke hesabete de ke hata eder Ama menhec, Kur'an Ve sahih sünnettir Burada da olmaz hata olduğunu iddia edende de iman olmaz öyleyse Ömer'in maksadı neydi? Ömer'in maksadı Beytullah'ın senenin hiçbir gününde Ümreden yoksun kalmamasıydı çünkü insanlar hac için çıktıkları zaman haç ile beraber Ümre'ye de niyet ederek temetli yapıyorlar ve bundan sonra da Beytullah'a gelmiyorlardı bunun üzerine Ömer ifrat haççı yapmalarını istemiş böylelikle özel bir yolculukla Ümre için dönecektir böylelikle Beytullah ziyaretsiz kalmayacaktı. Allah kendisine razı olsun. Ömer'in koyduğu yasak haramlık içeren bir yasak değil. Yalnızca kendi görüşüdür. Böyle bir uygulamanın daha faziletli olduğu kanısına varmıştır. Bu sebeple ayıplanamaz. Hatta daha önce de zikrettiğimiz gibi Sübey bin Nâlet, Temetli yaptığında Ömer kendisine peygamberin sünnetine uymuşsun demiştir. Allah kendilerinden Razı olsun. Kadınlarla ilgili mutaya gelince kardeşlerim, mutanın yasaklanmış olduğu Ali radıyallahu anh taarikiyle Ali sallat vesalamdan rivayetle sabittir. Nitekim bu kardeşününde yer alan kadınlarla alakalı mutayı mutayı mübah gördüğü duyunca Ali ibn Abbas, sen şaşkınsın. Ali sallat vesalam hayverdüğünü mutayı ve evci evcil eşek yenmesini yasakladı demiştir. Bu hadis iddia sebeb sahiplerinin bizzat itibar ettikleri kaynaklarda yer almaktadır. Yine aynı şekilde Aleyhisselatü Vesselam'ın fetih yılında mutayı yasakladığı bildirilmektedir. Ki bunu üç bulabilirsiniz. Ve yine Allah Resulü ve Vesselam'ın üç kere mutayı helal dördüncüde de kıyamete kadar haram kıldığı vardır. Ve i̇bn Abbas'ın Muhta'ya cevaz verdiğinde Abdullah bin Zübeyir'in ayağa kalkarak Müslüm'ün naklettiği bir rivayette Allah birilerinin gözünü kör ettiği gibi kalbini de kör etmiştir deyip oturuyor. İbn Abbas, bazılarına kadar kaba biz bunu peygamber zamanında yapıyorduk demesi. Abdullah bin Zübeyir'in ayağa kalkarak yap ya da fetvasını ver Vallahi seni recmederim demiştir. Ve İbn Abbas daha sonra vakayı öğrenince tövbe etmiş ve mutanın haramlığına fetva vermiştir. Kardeşlerim, durum böyle olunca Ömer mutayı yasaklamışsa ne olmuş? Peygamber aleyhisselamın yasakladığı, Rabbimiz subhanahu ve teala'nın yasakladığı bir şey de yasaklamıştır. Allah Azze ve Celle'nin kitabında buyurduğu gibi ve onlar ki iffetlerini korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin sahip olduğu cariyelere hariç. Bunlarla ilişkilerinden dolayı kınanmış değillerdir. Şu halde kim bunun ötesinde gitmek isterse işte bunlar hattaşan kimselerdir. Müminim 5'te. Rabbimiz subhanahu ve teala böylelerini hattaşandan olarak adlandırmışlardır. Aleyküm selamlar İddia sahipleri şu ayet ile delil getirmektedirler. Nisa 24'te. Sahip olduğunuz cariyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılındı. Allah'ın size emri budur. Bunlardan başkasını namuslu olmak ve zina etmemek üzere, mallarınızdan mihirlerini vererek istemeniz size haram kılındı. Onlardan faydalanmanıza karşılık, kararlaştırılmış olan mihirlerini verin, Nehir kesiminden sonra bir miktar indirim için karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. Evet. Ayette onların belirli bir suriye kadar onlardan belirli bir suriye kadar faydalanmanıza karşılık kararlaştırılmış olan nehirleri verin. Nehir kesiminden sonra bir miktar indirim için karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. ki ifadeyi alarak mutanın cevazına hükmetmişlerdir. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kıyamete kadar haram olduğunu zikretmiş ve ondan uzak durun demiş. Hatta sahabe hada mı olalım ey Allah'ın Resulü dediğinde Allah Resulü sadece bakmış ve gülmüş. Ravi diyor ki peki diyor bu soruyu sorduğunda deseydi ne yapacaktınız evet diyor. emretseydi hepimiz kendimizi adım edecektik diyor. evet Allah onlardan razı olsun kardeşlerim Allah onların iman ettiği gibi bizlere de iman etmeyi nasip etsin Şimdi onların getirdiği şüphelerden bir tanesi ey peygamber eşlerinin rızasını göstererek Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Allah gerektiğinde yeminlerinizi bozmanızı size meşru kılmıştır. Sizin yardımcınız Allah'tır. O bilendir, hikmet sahibidir. Tahrim birden dörde kadar ayet. Bu ayetlerde kalpleriniz sapmıştı kısmını. Kalpleriniz küfre etmişti anlamında olduğunu söylemektedirler. Bu ayetlerin Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımları Ayşe ve Hafsa hakkında nazil olduğu ifade etmektedir. Diniz ki kardeşlerim Ubeyde bin Umeyye'den rivayete göre Ayşe annemiz Aleyhisselatü Vesselam halasının kızı ve Zeynep bin Ticahş'ın yanında kalıyor ve bağ şerbeti içiyordu. Hafsa ile anlaştık. Aleyhisselatü Vesselam hangimizin yanına gelirse neşe ağacı zamkı mı yedin ağzını öyle kokuyor diyecekti. Ali sallāhu bu iki hanımından birinin yanına girince, hanımı önceden anlaştıkları gibi Ali sallāhu Zeynep binti Cahşin yanında bal içmiştim. Önemli değil, bir daha içmem dedi. Ali sallāhu Hafsa binti Ömer'in yanındaydi. Ona kimseye söyleme bir daha içmeyeceğim dedi. Hafsa da Ayşe'ye planında başarılı olduğunu, Ali sallāhu alaihi sallamın bal içmekten kaçındığını, bir daha içmeyeceğini söyledi. Bu üzerine Rabbimiz subhanehu ve teala Ey peygamber eşlerinin rızasını göstererek Allah'ın sana helal kıldığı şeyin için kendini haram ediyorsun. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Ayetini indirmiştir. Tahlim birden dörde kadar. Yani bu amelden dolayı tevbe derseniz ki bu amel hanımların kıskançlığı ve diğer yaptıklarıdır ayette böyle bir eylemde bulunmakla kalpleriniz haktan saptı anlamındadır yani fiil bir hatadır küfre meynetli manasında değildir Allah o şekilde yoranlara hidayet etsin evet kardeşlerim Allah onlardan razı olduğunu söylüyor ve onların adaletinden bahsediyor ne yaparsa yapsın onları affettim derken maalesef maalesef sonradan inandım diyen ben de Muhammed Ümmetiyim deyip de o insanları eleştirip o insanların üzerinde tağan oluşturanlar aslında sahabeleri tanıdığından hayatlarını falan araştırdığından değil kardeşlerim. Hakikaten bütün gelen rivayetleri böyle tek tek okuyup da Bunlara takıldıklarından da değil. Amaç, dinin baltalanması, dinin içinde birçok fitnenin, fraksiyonun çıkması ve istedikleri gibi yaşama arzusudur. Sahabenin imanına, tasdikine, ameline bakacak olursanız, gelen her ne olsun, direkt şeksiz ve şüphesiz kabul etmiş, bunu hayatına geçirmiş ve insanları da buna davet etmişlerdir. Allah kendilerinden razı olsun. Allah'ı ve Resulunu kendi canlarının üstünde bilmiş ve her şeyden aziz tutmuştur. Ve biz sana Musa'nın kavminin dediğini demeyeceğiz. Seninle Rabb'in git savaş. Biz bunu diyemeyiz. Sen atını denize sürdesen, biz oraya süreriz diyen o insanlara daha sonradan gelip taham etme hiçbir iman ehlenişi değil sadece münafıkların kalbi ters dönmüş dinden çıkmış fasıkların sözleridir Vallahi Allah Resulü dediği gibi ashabın hakkında söz söyleyen münafıktır diyor Allah onları seven onları kardeş bilen onlara dua eden samimi kullardan eylesin Kardeşlerim biz dinimizi onlardan aldık. Bunlarla uğraşılmanın altında yatan da Yahudilerin, Hristiyanların,